اللهم من الشيطان الرجيم الله والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله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 هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثم أَشُدَّكُمْ اشدكم ثم ل تكونوا مَنْ منكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى تعقلون صدق الله العظيم وبلغنا النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا من الشاهدين Cenab-ı Hak ve feyyaz Mutlak cümlemizi Sırat-ı Müstakim'de daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhaat eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Muhterem cemaat-i ihvan ihvân din, Okuduğumuz ayet-i kerime Mü'min Suresi namazda okuduğumuz ayet-i kerimelerden bir kısmı. Risale-i Kudsiyeden bir beytle beraber dersimize başlamış olalım. <coughs> Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Galibullah Allah dostu şöyle buyurur. <gülüyor> Helal ye, şübheden kaç kalma bî nur dahi abdest ve huzurla daim dur <gülüyor> zemime ahlakından hem uzak dur azimetle amel et ol aziz nur azimetle aziz hakka gidelim cemali ve kemale seyredelim kısa beytin içerisinde en önemli konuları yerleştirdi birinci cümlede helal yi şübeden kaç kalma bi nur eğer nursuz kalmak istemiyorsan kişiye dikkat edeceksin. Helal lokma yiyeceksin, şüpheli şeylerden kaçınacaksın duyuruyor. Eğer bir insan lokmasına dikkat etmezse onun kalbindeki nur söner, ışık söner. Şüpheli şeylerden kaçınmazsa bir insan onun kalbindeki nur da söner. Şüpheli şey deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde el helalü beyyün vel haramü beyyün. Helalde açık ve nettir, haramda açık ve nettir. Helaller bellidir, haramlarda bellidir. Ve beynehuma huma umurun Helal ile haram arasında helala benzeyen, harama da benzeyen dolayısıyla şüpheli olan karar veremeyeceğiniz bir takım şeyler vardır İlim ve irfan sahibi olan insanlar bilse de fakat o öylesine derin ilme sahip olmayan insanların karar veremediği şüpheli gördüğü şeyler vardır İşte haram vardır helal vardır bir de haram ile helal arasında bir yönüyle harama benzeyen bir yönüyle de helale benzeyen şeyler vardır bir yönüyle harama, bir yönüyle helale benzeyen şeylere ne deniyor? Şübheli şeyler deniyor. Şübheli şeyler. <gülüyor> el halal beyin ve el haram ve be binehuma umurun müşshabhatun. Hadisi şerif, hadis hadisler içerisinde, hadisi şerifler içerisinde en önemlilerinden birisi kabul edilir. Yani dinin çok önemli bir konusunu gündeme getirmiş oluyor. İnsan hayatında her zaman insanı ilgilendiren en önemli konulardan birisini çok açık ve net bir şekilde gündeme getiriyor. Çünkü insanoğlu hayatında haramlar ile helaller arasında deveran eder. Bir de bunların arasında şüpheli şeyler vardır. Bu şüpheli şeyler karşısındaki tavır ve davranışımızı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle netleştiriyor. Bir teşbih veriyor, bir misal veriyor. Buyuruyor ki her devlet her devletin, her devlet yetkilisinin devletinin sınırlarını çizerken efendim yaklaşılması yasak olan bir bölge koyar. Mesela sınırlarda ne vardır? Mayın döşerler. Burada, buradan öteye geçmek yasaktır derler. Eğer bir insan sınıra kadar giderse yani tam sınırın dibine kadar giderse onun için tehlike arz eder. Çünkü sınırı korumak için mayınlar vardır ve ted tedbirler vardır. Bir başka ifadeyle bir insan kendi arazisini başkasının koyunlarını otlamasına yasak kılmış olsa bu bir başkası koyunlarını o yasak olan arazinin dibine kadar getirirse koyunlar içeriye girer. Bu koyundur sonuçta. İleri geri gider, sonuçta o arazi sahibiyle hasım olmuş olur. Şübeli şeylerin içerisine daldıran insan, o şübeli şeylerin içerisindeyken harama da kayar gider. Dolayısıyla dinini, namusunu ve ırzını mütekamil bir şekilde koruyabilmek için şübeli şeylerden de kaçınmak lazımdır buyuruyor aleyhissalatü vesselam efendimiz her kim şüpheli şeylerden kaçınırsa dinini ırzını korumuş ve muhafaza etmiş olur buyuruyor demek ki bu birinci cümle içerisinde helal yememiz gerektiği helal lokmaya dikkat etmemiz gerektiği bir de şüpheli şeylerden kaçınmamız gerektiği vurgulanmaktadır daha önceki derslerimize de söylemiştim bilhassa bu zamanda <gülüyor> helal lokma meselesi çok ciddi mesele olmuştur neden helal lokma meselesi çok ciddi mesele olmuştur aleyhissalatü vesselam efendimizin emanetler konusunda bir hadis şerifi vardır bu hadis-i şerif aşağı yukarı tecelli etmiştir ibni mes'ud radıyallahu anh efendimiz der ki aleyhissalatü vesselam efendimiz emanetlerle ilgili açıklamada bulundu Sizden biriniz öylesine emniyet içerisinde olacaksınız ki, bir yerden uzak bir yere, dinine, namusuna, ırzına, malına hiçbir korkusu olmadan gidecek ve geriye de dönebilecektir. İnsanlar sözlerinde sadık olacaklardır. Öyle bir zaman gelecektir ki, insanlar sözlerinde durmayacaklardır. Hatta bir toplum içerisinde sözünde duran, emanete riayet eden sadık insanlar, ...parmak işaretiyle gösterilecektir. Falanca yerde bir esnaf vardır. Adam çok ciddi ve dürüsttür. Hiç sahtekarlık yapmaz. Ne derse doğrudur. Sözünde durur. Al, vereceğim dediği zaman verir. Sözünde sadık sözünün eridir. Böylesine insanlar toplumda azalacak, azalacak... ...parmak işaretiyle gösterilir hale gelecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz emanetin böylesine dejenere oldu, olacağını, insanların güvenilir olmaktan çıkacağını ifade buyurmuşlardır. Şimdi gerçekten her birimiz gözümüzü yumduğumuz zaman, şöyle güvenilir insan, esnaf, tüccar, mesleğinin, mesleğinde güvenilir insan çok az hatırımıza gelir. Hatta belki aynaya baksak kendimiz de güvenilir olmayabiliriz kendimizi de iyice gözden geçirmiş olsak bizim de efendim somunlar yalama yapmış galiba yani toplum bozulunca toplum dejenere olunca bundan biz de nasibimizi almış olabiliriz buna çok dikkat etmek lazımdır bir gün bir hoca efendiyi ziyarete gittik bayram ziyareti diye Hoca Efendi Şafi Gülmezhe Halil Gönülç Hoca Efendi'yi ziyarete gitmiştir birkaç tane Hoca Efendi ile bir kardeşimiz ailevi bir sorunu ile ilgili bir fetva sordu dedi ki ben size bir başka şey anlatayım birisi gelmiş demiş ki hocam demiş zor durumdayım dar durumdayım demiş bana yardım eder misin nedir demiş benden istediğin yardım ben hanımımla İstanbul'a gelmiştim, ekonomik sıkıntımız vardı. İş arıyordum, sonra kayınbiraderim bana ve ablasına dedi ki gelin bizim fabrikamız var, bizim fabrikamızda ikiniz de çalışın. Hem sigortalı yaparız sizi, hem de lojman da veririz size. Bizim için bu çok güzel bir şeydi. Gittik, eşim ve ben kayınbiraderimin fabrikasında çalışmaya başladı. Sucuk fabrikası lojman da verdiler bize lojmanda da oturuyoruz durumumuz iyi, maddi durumumuz iyi iki tane maaş geliyor kayınbiraderin orada çalışıyoruz lojmanda da oturuyoruz, kira da vermiyoruz bir gün bakarım ki sucuk yaptığımız etler normal et değil, domuz eti. bunu görünce ben feleğimi şaşırdım ve dedim ki kayınbiradere bu olmaz ya bu işten vazgeçin millete domuz eti diye Evet, e, affedersiniz sığır eti diye domuz etini yedirmek haramdır günahtır ben ahiretimi perişan edemem böyle bir şeye alet olamam Sizi de alet olmayın bu işten vazgeçin sen bildiğini yap dediler bana diyor sonuçta ben onları ikna edemeyince ayrılmaya karar verdim bu iş yerinden hanıma da dedim ki hanım burada domuz etiyle sucuk yapılıyor ve insanlara normal sucuk diye satılıyor bu haramdır, biz ahiretimizi perişan ederiz. Buradan ayrılalım. Sen ayrılacaksın, ayrıl, ben ayrılmam. Dedi diyor hanım. Şimdi biz hanımla birbirimize düştük. O ayrılmak istemiyor, ben ayrılmak istiyorum. Sonuçta karı koca ayrılık noktasına geldik. Ne yapacağız dedi. Koca efendi kendisine dedi ki, burasını bana anlatmayacaktın. Yani o domuz eti meselesini bana anlatmayacaktın. Bana anlatmasaydın ben sana bir kahve de ikram edecektim. Ama bunu bana anlattığına göre sana ben kahve de ikram edemeyeceğim. Çünkü Şafii mezhebinde domuz eti pişirip bize göre de pistir. Bunun değdiği yeri su ile eli su ile yıkamak yetmez. Biraz da toprakla yıkamak lazımdır. Dolayısıyla sen toprakla yıkamadığına göre ben sana fincan kahve ikram etmiş olsam tutacağım fincan da pis olacaktır. Fincanımı pisletmem demiştir. Şimdi gelelim biz dersimizle ilgili bölümüne. Demek ki bize bu insanlar ne eti diye neyi yediriyorlarmış? Heh? Sığır eti diye, koyun eti diye, efendim helal et diye domuz etini sucuk yapıp bizlere veriyorlar. Bir gün tanıdığımız babasını ve ailesini tanıdığımız Adapazarı Akhisar bölgesinde bir sucuk fabrikası vardı. Öğrencilerle ilgili bir çalışma için bir yere gitmiştik. Dönerken uğradık, onlardan biraz sucuk alalım dedik. Uğradığımızda bildiğimiz mütedeyyin bir insan, sucuk fabrikasına uğradık, sohbet ediyoruz. Dedi ki, sucuk fabrikasına biz bir makine almamız icap etti. Çocuklar teklif ettiler, baba şu makine kaliteli bir makinedir, bundan alalım. Neyse en sonunda karar verdik, pahalı bir makine ama dedim ki, oğlum bu makinayı daha önce almış, kullanmış olan birisine git, nasıl kullandıklarını nasıl verim ve sonuç aldıklarını bir gör yanında biraz kal ondan sonra biz bu makineyi devreye sokalım alacaksak ondan sonra karar verelim benim delikanlı gitti diyor falanca yerde falanca fabrikaya gitti ve biz de böyle bir makine aldık biz de bunu kullanacağız dedik sizden öğrenmek istiyoruz kullanma şeklini olur dediler o esnada orada kaldığı ve tecrübe kazanmaya çalıştığı esnada sucuk imal eden asıl sahibine demiş ki bu makineyi kullanırken sucuk yaparken ne kadar et ne kadar katkı maddesi kullanıyorsunuz ne et mi demiş sucuğa et konur mu demiş sen eğer sucuğa et koyup da satacak olursan sen iflas edersin et sadece kokusu olacak etin içerisinde şunlarla şunlarla dolduracaksın öyle satacaksın demiş yani insanımız işin sadece ve sadece sahtekarlık yönünü tercih ediyor kahir ekseriyet artık güvenilir insanlar parmak işaretiyle gösterilir hale geldi güvenilir insanlar parmak işaretiyle gösterilir hale geldi peki sen şimdi piyasada hangi sucuğu veya hangi gıdayı güvenerek burası müslüman bir ülkedir yanlışı yapan olmaz mutlaka dikkat etmişlerdir diyerek canı gönülden güvene güvene nasıl alabilirsin nasıl güvenebilirsin yani toplum dejenere olmuş helal lokma kazanayım yiyeyim düşünen insanın sayısı azaldı kendisi helal lokma yemediği gibi bize de helal lokma yedirmiyorlar adam gidiyor şimdi soruyor sucuklardan hangisi ucuz hangisi pahalı bakıyor bir tanesi pahalıdır ondan ona gücüm yetmez ucuzumdan alayım diyor aile kalabalıktır diyor efendim ne yapıyor böylece ucuz tarafına kaçıyor ondan sonra sığır eti veya koyun eti sucuğu yiyeceğim diye başka bir sucuk yemiş oluyor kıymetli müminler daha önceki derslerimde de anlatmıştım İstanbul'da Osmanlı dönemini de yaşayan Cumhuriyet döneminde de yaşayan yüz küsur yaşındaki birisiyle rahmetli olan bir abimiz karşılaştım dedi kendisi Fatih'te karşılaştım Osmanlı döneminde de belediye zabıta memuruymuş bu zabıta memuruna sormuş arkadaş. Demiş ki: "Osmanlı dönemiyle bu dönem arasında insanların yaşantısı bakımından ne fark gördün?" Demiş ki: "Osmanlı zamanında İstanbul'da Fatih'te sokaklarda açık saçık bir tane kadın göremezdin. Başa açık bir tane kadını göremezdin. Normalde kadınlar genellerde evlerinde karartırlardı. Bir genç kız sokağa çıkacağı zaman o dönemde genç kız sokağa çıkacağı zaman çarşafını giyer, omuzun üzerine bir klet koyar, eline bir baston, diğer eline de bir şemsiye alır. Gençliğini gizleyip ihtiyar pirifani bir kadın olduğu süsünü vererek sokağa çıkardı bir yere gideceği zaman. Genç olduğu anlaşılırsa genç olan insanların gözü üzerine dikilmiş olur. Rahatsız edilebilir, takip edilebilir diye genç kızlar sokağa çıkacakları zaman omuzun üzerine klet koyarak sanki kambur bir insanmış, kadınmış süsü verir, Elindeki bastonla yaşlı bir neneymiş süsü verir, Öbür elindeki şemsiye ile beraber de işte böylesine bir görünüm arz ederdi. Kendilerini böylesine korumaya çalışırlardı. Şimdi ne olduğunu söylemeye gerek yok. Biz her birimiz geriye doğru gittiğimiz zaman böylesine ninelerin böylesine annelerin çocukları ve torunlarıyız peki bizim bu sokaklarımızın hali bizim bu yaşantımızın hali nedir elbette bu sucukların tesiriyle insanlar ne hale gelmişlerdir bu noktada şunu da hatırlatayım Adem aleyhisselam cennetteyken kendisine bir yasak verilmişti bu yasak da neydi bir meyvenin bir acil meyvesinden yemeyeceklerdi Sadece bir noktasını anlatmak için ben bunu söylüyorum. Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz cennetteki bir ağacın meyvesinden yemeleri yasaklanmıştı. Başka bir yasak yoktu kendileri için. Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz şeytanın ihza ve idlaliyle o yasak olan ağacın meyvesinden yediler. Yediler de ne oldu? Asıl önemli burası. Bunun için söyledim. فَلَمَّا ذَا قَشَّجَرَةَ Bedet lahuma tuhuma, onlar o ağacın yasak olan meyvesini yer yemez. üzerlerindeki elbise hemen düşüverdi, çırl çıplak oldu. Avret mahalleri çirkin mahalleri piyasaya çıktı. Utanmaya başladılar ve tafta yakusufan aleihem min varakil Cennetteki ağaçların yapraklarıyla avret mahallerini örtmeye mücadelesine başladılar. Burada önemli mesaj var. Nedir? haram yersen açılırsın saçılırsın eğer bir insanın lokması haram olursa o insan açıklığa saçıklığa meyyaldır ilk açıklık saçıklık nerede başladı? Adem Aleyhisselam ile Havva annemiz cennetteyken başladı hangi manzarada başladı? o haram lokmadan yasak olan şeyden yedikleri zaman başladı demek ki haram lokma ile açıklık saçıklık kardeştir lokmalar bozulursa insanların yaşantısına tesir eder mi etmez mi? eder insanın yemiş olduğu lokma insanın ameline insanın ahlakına insanın yaşantısına etki yapar bazen insanlarla karşılaşırız der ki hocam ben çok kılmak istiyorum ama başlayamıyorum bir türlü başlıyorum devam edemiyorum Kuran okumak istiyorum bir türlü okuyamıyorum sanki Kuran okumaya başladığım zaman beni başka birileri sıkıyor sanki patlıyorum çatlıyorum o zaman lokmalara dikkat etmek lazımdır İnsanın yemiş olduğu lokla, lokmalar insanın ahlakına ve yaşantısına tesir eder gözüyle baktıklarının elbette kalbine tesiri inkar edilmez kulağımızla dinlediklerimizin bizi etkilemesi inkar edilmez yani insan Yediğiyle, baktığıyla, dinlediğiyle etkilenen insandır. Dolayısıyla gelelim yine dersimize. Helal ye, şüpheden kaç, kalma bir nur. Eğer bir insan lokmasına dikkat etmezse, helal lokmaya dikkat etmezse, bir de şüpheli şeylerden kaçmazsa, başına gelecek olan felaket nedir? Nursuz kalır. Ne demek nursuz kalır? Kalbinde nur olmaz. Kalbinde nur olup olmamak ne demektir? Ha, bakın kalpte nur olur olmamak ne demektir? Bunu çok kısa ifadeyle, çok net bir şekilde anlayacağınız şekilde ifade edeyim size. Şimdi burası kap karanlık olsa, zifiri karanlık olsa, siz de beni göremezsiniz, ben de sizi göremem Ama aydınlık olduğu zaman siz de beni görüyorsunuz, ben de sizi görüyorum. En ince şeyleri bile görüyoruz aydınlık mükemmel olunca, değil mi? ben müslümanım elhamdülillah dediği halde namazda alakası yok meyhaneye gider kumarhaneye gider yalan söyler domuz etinden sucuk yapar müslümanım elhamdülillah da der bu adamın kalbinde nur var mıdır nur yoktur niçin göremiyor başına gelecekleri başına gelecekleri göremiyor trafik polisinin yazacağı ceza 100 milyon olsun 150 milyon olsun 200 milyon olsun 200 milyon ceza ödememek için 150 milyon ceza ödememek için elinden gelen gayreti sarf eden insan bir namaz kılmamanın meyhaneye gitmenin, kumar oynamanın yalan söylemenin, haram lokma yemenin, sözünde durmamanın kendisine neye mal olacağını göremiyor kalpte nur yok, karanlık orasını göremiyor göremediği için cesaretli bu yanlışları yapmaya devam ediyor eğer insan Yapmış olduğu bu yanlışın kendisine çok ağır faturayla ödettirileceğini bilse yapabilir mi? Yapamaz. İşte kalpte nur olup olmaması bir yerin karanlık olduğu zaman etrafta olup bitenleri göremediğimiz, eşyayı göremediğimiz gibi kalpte nur olmadığı zaman insan hakka hakikati gerçeği göremiyor, göremeyince Allah'a yana daldırıp gidiyor. Burnunun dibindeki camiyi görmüyor. Evinin yanındaki camiyi görmüyor, dükkanın yanındaki camiyi görmüyor, ta uzaktaki kumarhaneyi biliyor, oraya gidip giriyor. Uzaktaki meyhanenin yolunu buluyor, oraya gidiyor, giriyor ama burnunun dibindeki camiyi görmüyor. Çünkü kalpte nur yoktur, hakkı hakikati görmüyor. Bir de şüpheli şeylerden kaçınmak lazımdır kıymetli dostlar. Demek ki haramlardan zaten kaçmamız gerekiyor. Şüpheli olan şeylerden de kaçmamız gerekiyor. Onun için... Yiyeceğimiz lokmalara dikkat etmek lazımdır Yediğimiz şeylerin cinsine dikkat etmek lazım İlla bir sofrada on çeşit yemek olması şart değildir Beş çeşit yemek olması da şart değildir Az olsun, öz olsun, helal olsun Haram olmasın, şüpheli de olmasın Tavuk eti konusunda iki şey önemlidir Bir besmele ile kesilmesi önemlidir kesimi noktasında bir besmele ile kesimi önemlidir bir de otomatik kesim vardır hızarı çalıştırıyorlar otomatik kesim makine kesiyor insan değil efendim bu makine kesiminin İslami olması da mümkün değildir niçin değildir çünkü hayvan kesilirken normalde kesen kişi besmele çekmesi lazım burada kesen kişi kimdir kişi yok ki makinedir onun için tavuklarda el kesimi şartı vardır İslami kurallarda literatürde bu vardır mutlaka el kesimi olmalıdır kesen de besmele çekmelidir demek ki tavuk kesiminde iki şey önemli bir insan kesecek iki besmeleyle kesilmiş olacak makine kesimi olanların istenme olması mümkün değildir zorlamayla zorlamayla fetvaları değiştirerek zorlaştırarak efendim yeni fetva bulalım diyerek yeni yollar aramak suretiyle insanlar böyle bir yola girerlerse biz buna güvenmeyiz güvenilir bir durum olmaz el kesimi olmalıdır bir besmele ile olmalıdır iki yolma noktasına gelince sıcak suda ile konusunda ifrat ve tefritten kaçırmak lazımdır sıcak yolmanın zarar, et, zarar edebil, etmiş olması için kaynar su olmalıdır o kaynar suyun içerisinde tavuk da bir süre kalmalıdır öğrendiğimiz kadarıyla sıcak yolmalarda uzun süre tavuklar suyun içerisinde bırakılmıyor bir, bir de kaynar derecede değil 40 derecede veya 50 derecede e, sıcak su içerisinde saklıyorlar ondan sonra sıcak yolma yapıyorlar o açıdan baktığımız zaman çok ciddi bir tehlike gözükmüyor yani yolma noktasında çok ciddi bir tehlike gözükmüyor kaynar su olursa o kaynar suyun içerisinde fazla kalırsa besmeleyle de kesilse o hayvan eti yenmez onun içerisindeki o akadersin bağırsaktaki pislikler etine sirayet eder zaten etin rengi de bozulur ancak kesim noktasında, noktasında bu çok önemli iki konu Besmele ile olması ve el kesimi olması gerekir. Bu konuda biz bazı araştırmalar yaptık. Önce sorduk, soruşturduk, telefonlarla yaptığımız görüşmelerde efendim bir kısmının bu konuda hassas olduğunu öğrendik. Bazı kardeşlerimiz ta gidip fabrikalarına gözleriyle beraber görmek de istediler ve gördüler. Dolayısıyla kanaat hasıl oldu. Demek ki bu işe dikkat eden insanlar da veya kurum ve kuruluşlar da vardır. Parmak işaretiyle gösterilir olsa da bu işe dikkat eden insanlar vardır. Ama helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım dersek o zaman olay değişir. Ucuzdur, şunu alayım derseniz helaldir, efendim şüphelidir, şüphesizdir bu ölçülere dikkat etmezsek o zaman manzara değişik olur. Helal ye şüpheden kaç kalma binur. İnsanı nurusuz bırakan haram lokma yemektir. Haram lokma deyince illa insanın çalarak yediği lokma haram değildir. Bir insanın besmelesiz kesilen, usulüne uygun e, şartlarda kesilmeyen hayvanın etini yemek değildir. Bir insan çalıştığı iş yerinde ve çalıştığı işte sahtekarlık yaparsa, sahtekarlık yaparak mal, para kazanırsa bunun da e, kazancı helal olmaz. Mesela diyelim ki bir malı kalitesiz bir malı, kaliteliymiş gibi boyayarak, efendim, müşteriyi aldatarak satmış olsak, bundan adama mal satmış olduk. Kalitesiz malı kaliteli diye satmış olduk, adamı kandırdık. Bundan elde ettiğimiz para ne olmaz? Helal olmaz. Bu da bir nevi hırsızlıktır. Veya bir iş yerinde çalışan insan, işinin hakkını ödemeden, yani yapması gereken işi yapması mümkün olduğu halde tembelliği sebebiyle gevşekliği sebebiyle yapmadan efendim, nasıl olsa patron görmüyor diyerek iş sahibi görmüyor diyerek işini aksatmış olsa oradan elde edeceği para alacağı maaş kendisine helal olur mu? Olmaz. İşçi işçinin işinin hakkını ödeyecek ondan sonra elde ettiği parada bereket bulacaktır. Diyelim ki resmi dairede devlet dairesinde bir memur gelen kuyruğa giren vatandaşların işini görmekle mükelleftir. İşte nedir? Muhasebededir, veznededir veya imza mahallindedir. Konumuna göre yani vatandaşlar sıraya giriyor, kuyruğa giriyor, efendim onun işini görecek. O vatandaşın işini görecek yerde arazi oluyor, işte sigara olası, çay olası diyor, kendisine tanınan haktan daha fazla kendi inisiyatifini kullanarak vatandaşı bekletiyor, görevini aksatıyorsa ay sonunda alacağı maaş kendisine helal olmaz ne kadar helal olur ne kadar emeğin karşılığını ödemişse ne kadar paranın ücretinin karşılığını doğrudan ödemişse o kadar helaldir diğeri de haramdır Peki ne, neresi helal neresi haram bunlar çok önemlidir <Gülüyor> dahi abdest ve huzurla daim dur bir tavsiyesi de daima abdestli durmaktır abdestli gezmektir Hazreti Aleyhisselam bir insana geldiği zaman o insanın abdestli olması dünyadan ahirete göçerken imanla göçmesinin bir delilidir. Abdesti olmayan insan, cünüp olan insan, adet halindeki kadın bunlar dinimizde temiz kabul edilmezler. Yani abdesti olmayan insan o haldeyken temiz değildir. Cünüp olan insan o haldeyken temiz değildir. Ancak abdestsiz olan insanın temiz olmaması ile cünüp olan insanın temiz olmaması arasında fark var. Yani abdestsiz olan insan da çok affedersiniz pisdir. Cünüp olan insanda pisdir ama cünüp olan insanın pisliği daha fazladır. Neden? Abdestsiz olan insan niye pistir? Abdestsiz haliyle Kur'an-ı Kerim'e tutabilir mi? Tutamaz. E niye tutulmasın ki? Eli tertemiz olsa, gıcır gıcır yeni yıkanmış olsa yine abdestsiz olan bir insan çıplak eliyle Kur'an-ı Kerim'e böyle tutamaz. Nedir buna tutması haramdır. Neden? Çünkü abdestsizlik insanda bir manevi pisliktir. Ha o zaman biz abdestsiz olduğumuz sürece ne sayılıyormuşuz demek? Temiz olmamış kabul ediliyoruz. Abdestsiz olan insan Kabe'yi tavaf edebilir mi? Edemez. Kur'an'a el tutabilir mi? Tutamaz. Namaz kılabilir mi? Kılamaz. Abdestsiz olan insana üç şey haramdır. Bir Kabe'yi tavaf etmek, Kur'an-ı Kerim'e çıplak elle tutmak, bir de namaz kılmak. Demek ki Cenab-ı Celle Hazretleri bu insanın manevi pislikle pis kabul ettiği için bunları ona yasak kılmıştır. Peki cünüp olan insana ise haram olan şeyler? Onlar beş tanedir. Çoğalmış oluyor, onun pisliği daha fazla. Abdestsiz insan camiye girebilir mi? Girebilir. Camide abdesti bozulan camide durabilir mi? Durabilir. Her ne kadar camiye abdesti girmek daha güzel ise de ama abdestsiz olan bir insanın camiye girmesi haramdır diyebilir miyiz? Hayır. Günahkar olur diyebilir miyiz? Hayır. Peki, cünup olan insan abdestsiz olan insanın yapamayacağı şeyleri yapamaz. Yani Kur'an-ı Kerim'e tutamaz. Kabe'yi tavaf edemez. Namaz kılamaz. Artı Kur'an okuyamaz da. Cünüp olan insan Allah'ı zikredebilir. Besmele çeker, Allah'ı zikreder. Ama Kur'an okuyamaz. Abdestsiz olan insan okuyabilir. Cünüp olan insan Kur'an da okuyamıyor. İki, cünüp olan insan camiye de giremez. E demek ki cünüp olan insandaki pislik nedir? abdestsiz olan insana göre daha fazladır. Ona hadesi Ekber deniyor. Hades-i Ekber, Hades manevi pislik demektir. Abdestsizlik bunun küçük küçüğü oluyor, cünüplük de bunun büyüğü olmuş oluyor. Demek ki cünüp olan insan, abdestsiz olan insandan farklı olarak camiye giremez, bir de Kur'an okuyamaz. O zaman insana ölüm nerede, ne zaman geleceği belli olmaz. Azrail Aleyhisselam geldiğinde o insana abdesti bulması, o insan için avantajdır. İmanla ahirete göçmesinin bir vesilesi ve sebebidir. Bu konuda dikkatli olan her abdesti bozulduğu zaman abdest almaya ve abdestsiz yere basmamaya çalışan insanın dindeki bu hassasiyeti yer ve ahirette yüzünü ak ah edecek vesilelerdendir. Selefi Salihin'in bu konudaki titizliğinden bahsedilirken abdest bozduktan sonra abdest almak için bir istibra süreci vardır dostlar bir istibra süreci vardır yani çok affedersiniz küçük abdesti bozar bozmaz hemen muslum koşup abdest alınmaz niçin alınmaz idrar yolundan bir takım sızıntılar gelebilir gelebilir olduğuna göre insan biraz gezindikten biraz bekledikten sonra biraz kendisini kontrol ettikten sonra idrar yollarındaki sızıntının tamamen kesildiğini anladıktan sonra abdest almalıdır. Bu sürece ne diyoruz? İstibra süreci diyoruz. Buna eskiler çok dikkat ederlerdi. Yani istibra dediğimiz temizlik noktasına çok dikkat ederlerdi. Zaten aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bunu emrediyor. Bu ümmetin kabir azabının çoğunun idrara dikkat etmemekten kaynaklandığını ifade ediyor. Ve idrar konusunda dikkatli olmamız gerektiğini emrediyor. Fakıh kitaplarında da yelzemu alerraculil istibra, erkeğin istibra etmesi lazımdır, önemlidir diye üzerine de ayrıca vurgu yapılmaktadır. Selefi salihin o büyük insanlar, dinde hassas olan insanlar çok affedersin abdestini bozduğu zaman o istibra sürecin, sürecinde yani bir süre bekliyor ondan sonra abdest alacak ya bu istifra sürecinde de abdestsiz kalmamak için, tamamen abdestsiz kalmamak için tuvaletten çıkar çıkmaz hemen teğmüm alırlardı. İstifra sürecini de teğmümle geçirirlerdi. Bunun bir örneği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçük abdestini bozmuşlardı. Birisi geldi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e selamun aleyküm dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir dakika dercesine hemen duvara yaklaştı, elini duvara sürdü, yüzünü mezetti, kollarını mezetti. Ee, bir teyemmüm aldı, ondan sonra ve aleykümselam buyurdu. Sonra da buyurdu ki, benim senin selamını almamı geciktiren şey, sen bana selam verdiğin zaman abdestim yoktu. Ben senin selamını abdestsiz bir şekilde almak istemediğim için en kısa yolla alınabilecek teyemmüm vardı. Teyemmüm aldım, senin selamına cevap verdim buyurdu. Yani Ali Aleyhissalatu vesselam efendimizin bu konudaki hassasiyeti de böylece anlaşılmış oldu. Yani abdestli durmak, daima abdestli gezmek, iş yerimize giderken abdestli gitmek, iş yerimizi açarken abdestli açmak, evimize girerken abdestli girmek, evimizden çıkarken abdestli çıkmak ne güzel şeydir, ne güzel hassasiyettir dahi abdest ve huzurla daim dur daima abdestte olmak lazım bir de huzur içerisinde olmak lazım huzur ne demektir? huzur da şu demektir kıymetli dostlarım huzura kabul edildi huzura kabul edilmedi yani bir insan diyelim ki valiye gidiyor valinin huzuruna çıktısı huzura kabul edilmiştir huzura kabul edilmemiştir ifadeleri kullanılır Buradaki huzurdan maksat bir insanın Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kendisini hissetmesi demektir. Daima abdestli olmak gerektiği gibi daima huzurlu da olmak lazımdır. Ne demek huzurlu olmak? Huzurda olmak lazımdır. Yani ben Rabbimin huzurundayım. Mevla her zaman, her an, her daim mahlukatının her zerresiyle beraber ve birliktedir. Benimle de beraber ve birliktedir. İnne <gülüyor> iman imanil marr. Kişinin imanının en üstün derecesi Allah benimle beraberdir, bunun bilmesidir. Hayy nerede olursam olayım Mevla, benimle beraberdir. Bu inanç insanda hakim olacak, bu duygu insanda hakim olacak, imanın en üstün derecesidir, uyuruyorum. Bunu da geçtik, zemime ahlakından hem uzak dur, kötü huylardan uzaklaş, bir huy kötü ise ondan uzaklaş çünkü her kötü huyu çirkin kokusu vardır o bir pisliktir insanda insanın şerefini haysiyetini insanlar arasındaki değerini düşürür Allah'ın huzurundaki değerini düşürür öyleyse zemimi ahlakı kötü huy insanın üzerindeki elbisesindeki lekeler ve pislikler gibidir elindeki pislik gibidir ne yapar insan elinde affedersin pislik olsa hemen sabunla deterjanla yıkar elini temizler. Veya bedenindeki bir pisliği hemen ne yapar insan deterjanla temizler. Tertemiz hale getirir kendisini. Uzun süre o pisliği üzerinde saklamaz. ve ahlakı da böyledir. Kötü huylar da insanın hayatında, insanın yaşantısında öylesine temizlenmesi gereken birer pisliktir. Onlardan da kaçmak lazımdır. Azimetle amel et, Allah aziz nur. Azimetle aziz hakka gidelim Cemal Baba Cemales. Azimetle amel etmek demek yani dinde ahireti garanti almak lazımdır. Sırat köprüsünden seni geçirecek şeylere iltifat etmek lazımdır. Şimdi bazı kardeşlerimiz ticari konularda veya alışverişle ilgili de olan helal ve haramla ilgili konularda kafasına koyuyor bir iş yapacak. İş yapacağı zaman işi yapıyor, bitiriyor işi yapıp bitirdikten sonra şimdi gidiyor Hoca Efendi'ye fetva soruyor şöyle olsa nasıl olur aslında bu insan fetva sormakta samimi olsaydı yapmadan sorardı helalse yapardı haramsa yapmazdı şimdi aslında ne arıyor o bir paravanı arıyor yani ben bu işi yaptım da caizdir diyen bir Hoca Efendi arıyor işte adam diyor ki falanca Hoca Efendi'ye fetva sor diyor. çünkü onun fetvası rahatlatıcıdır, gevşektir, kolay kolaydır onun verdiği fetva. falanca hoca efendi fetva, fetva sonra o çok ince elekten geçirir. Ha sen deme kolay arıyorsun. Sağlam bir şey aramıyorsun. Aradığın sağlam değil efendim. Sadece bir paravan olarak işte falancı hocadan fetva aldım diye bilecek bir şey ararsan o zaman o fetva seni nereye kadar götürür? O fetva nereye kadar götürür? Aldığın fetva nereye kadar götürmelidir? Hiç olmazsa sırat köprüsünün karşısına götürmelidir bir hoca efendi çıkmış kürsüde vaaz ediyor bir başkası anlatıyor bana diyor ki kürsüsünde vaazında diyor ki ey cemaat diyor bir insan diyor hanımını boşamakta birden üçten dokuza kadar boşsun dese bundan hiçbir şey lazım gelmez bu sadece bir talaktan ibarettir böyle üç talak muş talak falan sayılmaz vaazının ağırlıklı bölümünü bununla beraber bitiriyor ya ağırlıklı bölümünü bununla beraber bitiriyor yalan yalan yalan doğru değil doğru değil doğru değil niye doğru değildir? kitaplar böyle söylemiyor çünkü hatta muhtemel kitaplarda der ki bir müfti bir kadı İslam devletinde bir kadı üç talakla hanımını tatlık eden bir celsede üç talakla hanımını tatlık eden bir insanın bu talakının bir sayılmasına karar verecek olsa müftinin fetvası kadının fetvası hükmü geçerli değildir üçtür değişmez bu haram işlemiştir üç talak vermekle ama üç talak vermişse üç talaktır bu değişmez şimdi bir hoca efendi kürsüde bunu sanki mal bulmuş mağribi gibi efendim mal bulmuş mağribi gibi hiç kimsenin bulmadığı bir fetva inciyi bulmuş cemaate anlatıyor ondan sonra o cemaatte o hoca efendinin fetvasıyla amel ederek hanımına al sana üçten dokuza kadar şöylesin diyecek ondan sonra ben hocadan fetvasını aldım biz gene devam edelim hayatına diyecek kim sırat köprüsüden geçecek ne o hoca efendi geçebilir, ne de öbür adam geçebilir, hiç birisi geçemez. Birbirine sebep olmuşlardı, E hoca efendi bizi aldattı ne yapalım? Sen de aldanmazaydın. ucuz mal almak için kaç tane marketi dolaşıyorsun be? Aldanmayayım diye kaç tane market dolaşıyorsun? Fetva içinde sağlamını arasana, sen sağlamını aramadın ki rahatlatıcı olanı aradın. Velhasıl azimetle amel etmek demek, anlayacağımız dille Bizi sırat göbürüsüden karşıya geçirebilecek bir fetva olmalıdır. Resaleküsü geçtim ve ayet-i kelimelerden de biraz müzakere ederek dersimizi noktalayalım. İkinci rekatte namazda ikinci rekatta okuduğumuz hemen baş tarafta okuduğumuz ayeti kerimeyi kelimeyi edelim. Cenab-ı Hak cülevali Hazretleri buyuruyor ki, es-Seen min alâllâhi sümme min nutfetin, sümme min alakatin. Kullarım. Bir defa siz beni tanımanız lazımdır. Mevla buyuruyorum. Daha önceki ayeti kelimelerde, yani birinci rekatte okuduğumuz ayeti kelimelerde de birkaç tane Cenab-ı Hak bu konuda kendisini bize tanıtma konusunda çok önemli fiillerini Cenab-ı Hak bize anlatmıştır. Biz burada sadece bir tanesini okuyoruz. Kullarım beni iyi tanımanız lazımdır. Beni iyi tanırsanız bana doğru kulluk yaparsınız. Emirlerimi ona göre, yasaklarımı ona göre değerlendirirsiniz. Ben kimim ve nasıl birisiyim? Huva Allah Celle elledi öyle bir Allah'tır ki, Halakak Mevvela sizi O yaratmıştır. Var mısınız? Mevcut musunuz? Yaratıldınız mı? O sizi yaratmıştır. Nereden yaratmış? Min turavin topraktan yaratmış. Allah Celle Hazretleri sizi topraktan yarattığı ifadesi iki türlü anlaşılır. Birincisi babamız Adem Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de kuru, kara, kokmuş, çamurdan yarattığını ifade eder. Adem Aleyhisselam min salsalim min hameyim meşnû kuru, kara, kokmuş, çamurdan yarattığını ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de bu sık sık anlatılan bir şey. Adem Aleyhisselam'ın yaratılış şekli kuru, kara, kokmuş, çamurdan yaratılmıştır. E çamurdan insan yaratılır mı? İşte Allah yarattı, Celle Celaluhu. Ateşten şeytanı yarattı, cinleri yarattı. Topraktan da kim yarattı? İnsanları yarattı. Allah Celle Celaluhu öyle Allah'tır ki sizi topraktan yaratmıştır. Yani sizin babanızı ve astınızı topraktan yaratmıştır demektir bu başlı başına bir ders birkaç ders olabilir bunu geçiyorum İkinci bir anlamı da her birimiz topraktan yaratılmışızdır adem babamız topraktan yaratıldığı gibi biz de topraktan yaratılmışızdır nasıl topraktan yaratılmışızdır şöyle her insanın aslı bir damla meni değil midir o bir damla meni kandan oluşmuş değil midir o kan ve o meni gıdalardan, yediğimiz gıdalardan, ekmekten, domatesten, salatalıktan, muzdan, elmadan, armuttan, portakaldan vesaireden oluşmuş değil midir? Bütün bunlar elma, armut, et, ekmek, domates bütün bunlar da topraktan olmuyor mu? Topraktan oluyor. Sonuçta biz topraktan yaratılmışızdır. yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Estaizmillah فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِنْ مَا İnsanoğlu neden yaratıldığına bir baksın bakalım. خُلِقَ مِنْ مَا اِنْ دَافِقْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ Babanın bel kemiğinden, annenin göğüs kemikleri arasından süzülüp gelen, tasikle beraber gelen bir damla meniden yaratılmıştır. O meni nereden oluşmuştur? İnsanın yediği gıdalardan oluşmuştur. Feleyanduril <gülüyor> insanu ila taami. İnsan oğlu yemeğine baksın. İnsan oğlu yemeğine baksın buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Her birimize emrediyor kulum. Yemek yiyorsun ya. Bak yemeğine bak buyuruyor. E bakıyoruz ya. Bakmadan yemiyorum. Öyle değil. Şöyle bakacaksın. Nasıl bakacağımızı kendisi buyuruyor. Şunu düşünerek bakacaksın. Enna sababnel ma sabba Süme şakçığna arıza şakça, fənbetnə fiha həbba, vənəba vəqıbba, və zeytunan vənəxla, və haddaıq gülba, <gülüyor> və fakadan Kulum, kularım, yemeğinize şöyle bakacaksınız. O nedir önünüzdeki nedir? Diyelim ki ekmektir. Önünüzdeki ekmek olduğunu veya herhangi bir gıda olduğunu düşünün. Bak. Bu ekmek nereden geldi orasını bul bakalım... ...bu ekmek... ...buğdaydı... F ...fırından geldi fırına... ...un fabrikasından geldi... ...un fabrikasına tarladan geldi... ...tarladan çiftçi getirdi... ...veya kamyonlarla geldi... ...o tarlada nasıl oluştu... Ha, toprağın içerisine tohumu atıldı. O toprağın içerisine tohum atıldıktan sonra rüzgarlar, yağmurlar, bulutlar, ay, güneş ve yıldızlar devreye girdiler. O topraktan Allah Celle Celaluhu o buğdayı bitirdi. Demek ki buğdayı ekmeye baktığımız zaman market, marketten fırın, fırından un fabrikası, un fabrikasından tarla, tarladan toprağ. Toprakta buluşuyoruz. Anlaşıldı? Demek ki bizim yediğimiz aslında neymiş? Toprakmış. Toprak. Neden? Topraktan geliyor. Domates manavdan aldık. Hemen manava, önümüzdeki gördüğümüz domatesten manava gideriz. Yani fikir olarak manavdan geldi. Manava halden geldi. Hale tarladan geldi. Tarlaya tohumu atıldı. Toprağın içerisinde Allah Celle Celaluhu ondan domates yetiştirdi. Ey insan! Bak diyor Allah Celle Celaluhu yemeğine. Nasıl oldu o biliyor musun? Enna sabab nelme asabba. Biz gökten yağmur dökmekle döktük. Rüzgarları, bulutları devreye soktuk. Gökten yağmuru yağdırdık. Sümme şakak del arda şakka. Sonra topraklara dedik ki ey topraklar! sen içinde domates tohumu vardır. Buğday tohumu vardır. Elma armut tohumu vardır. Salatalık tohumu vardır. Patlıcan tohumu vardır. O tohum filiz olacak. Yarıl çatla bakalım. O filiz çıksın senden dedik. Sümme şakakna, biz yardım buyuruyor Allah celle celaluhu. El Allah şakka. Her birisini biz yardım. Bakın yumurtanın içerisinden civciv çıkacağı zaman civciv yumurtanın içerisinde oluşur. Oluştuğunu tavuk anlar. Anladığı zaman gagasıyla beraber tak tak kırar. Civciv kafasını oradan çıkarır. Eğer çiftçi, her buğdayın, toprağın içerisindeki her buğdayın tohumunun, filizinin çıkması için üzerini eşelemekte. <gülüyor> Ey çiftçi gel beni aç üzerimi toprağa yer çıkayım deseydi, kim bunun altından kalkabilirdi? Kimse kalkamaz. Mevla buyuruyor ki, yağmuru biz yağdırdığımız gibi o toprağı biz çapkattık. Sümme şakakna biz yardık. El arda yeri şakka, yarmak. Fe embetina fiyha. O yerde bitirdik. Habben ve inben, ve zeytunan, ve Her çeşit meyveyi, her çeşit sebzeyi, üzümü, hurmasını, domatesini, salatalığını, patlıcanını, biberini hepsini biz bitirdik Mevla'm. Gelelim yine ayetimize o zaman. "Huvellezî kullarım, beni tanıyın. Benimle sizin ilişkiniz var mıdır yok mudur? Nasıl siz beni unutabilirsiniz ki? Siz topraktınız, toprak o içerisinden ben sizi çıkardım yarattım kim bilir biz zamanında bir domates bahçesinde domatestik veya salatalık tarlasında bir kıyardık. sonra babamız yedi bizi annemiz yedi bizi kana dönüştü kandan meniye dönüştü meniden sonra biz oluverdik zamanında ya bir kıyardık, demir salatalıktık veya bir patlıcandık veya buna benzer bir şeydik. Daha aslında da topraktık. Kullarım, siz beni nasıl unutursunuz? Yarabbi sen dur, senin işime karışma nasıl dersiniz? Ben sizi topraktan yarattım. Düşünün aslınızı şöyle geri geri gidin, bakın ne göreceksiniz? Kendinizi toprağın içerisinde göreceksiniz. Sonra ne oldu? Sümme min sonra o topraktan sonra sizi meniye dönüştürdü. Meniden... Sümme min alakatin tam pıhtısına dönüştürüverdi. Sümme yukrecikum Sonra vücudunuzdaki organları oluşturdum, geliştirdim. Yerle yerine yerleştirdim. Sonra bir çocuk olarak dünyaya getirdim sizi. Bütün bu merhaleler hepsi ama hepsi sunuallâhillezî etkane kulle şey. Her şeyi muhkem ayarlayan Allah'ın sanatı. Onun ayarlaması, gözümüzü bebeğini, kulağımızın zarını ve deliğini, beynimizi peynciğimizi, beynin içerisindeki odacıkları, eklem yerlerini gırdaklarını, gözümüzün kirfiklerini kapaklarını, dudaklarımızı, dillerimizi, dişimizi, her birisini bütün şekliyle, şemailiyle, hücreleriyle yerine yerleştirmesiyle yalnız ve yalnız Allah'ın kudret eliyle olmuştur bunlar. Hiç kimsenin, ne annenin, ne babanın ne de bir başka üçüncü şahsın gözümüzün yerleşmesinde veya herhangi bir organımızın eklem yerimizin oluşmasında bir etkisi yoktur. Karpuzun içerisini ayarlayan, rengini tadını ayarlayan çiftçi değildir. Allah'tır Celle Celaluhu. Nasıl karvuzun içerisinde, kavunun içerisinde çiftçinin tesiri yoksa insanoğlunun yaratılışında da annenin babanın haberi bile yok. Ultrasyonla rahimde bir şey olduğunu tespit ediyor. Ultrasyon vardır, bir şeyler oluyor. Onun habercisidir. Allah Celle Celaluhu bu rahimde bir şeyler oluşturuyor. Onu haber veriyor. Yoksa başka bir şey değil. Onu oluşturamaz efendim tüp bebek yapıyorlar hoca. tüp bebek yapmak için nereden yapıyorlar havadan cıvadan mı yapıyorlar aynı o bizim İstanbul'da kurak olduğu dönemlerde bombayla beraber yağmur yağdıracaklar alıyorlar dolarlarla efendim bombaları bekliyorlar şimdi bulut gelsin de atalım yağsın erkekse bulutsuz yağdırırsan at bomba havaya yağsın yok bulut gelecek bulutu bombalayacağız yağmur yağdıracağız ha, tüp bebek de nedir işte bir erkekten alacaklar bilmem spreyim de, ondan sonra koyacaklar tümün içerisinde, gene, gene, yine ne vardır işin içerisinde? Yine aynen o bulut gibi. Yani Allah'ın yarattığı bir meniden alacaklar da, onu tarihte oluşturacaklar da çocuk yapmaya çalışacaklar. Yine Allah'ın sanatının dışına çıkamıyor. Şimdi يُحْرِجِكُمْ تُفْلَا Çocuk olarak dünya'ya çıktınız Mevla buyuruyor, çıkarıyorum ben sizi sonra bir kısmınızı güçlü ve kuvvetli olduğu döneme yükseltiyorum yani çocukluk döneminden büyüklük dönemine 30 yaşı 35 yaşı insanın dinamik olduğu en güçlü kuvvetli olduğu büyümenin sona erdiği duraklama devrine doğru geldiği bir zaman buraya yükseltiyorum ondan sonra da ihtiyarlık başlıyor artık 50'ye ayak bastın mı? Hiç kusura bakma, ihtiyarlık başlamıştır. Niye 40 demedim 50 dedim? Çünkü ben 50'ye varmadım da onun için öyle dedim yani. Eğer ben 50'ye varmış olsaydım belki 60 diyecektim tabii. İhtiyarlığın başlangıcı 50 yaşıdır. 30 yaşı insanın genç, kuvvetli, dinamik zekasının, zihninin, beden, bedeninin en güçlü ve kuvvetli olduğu dönemdir. Efendim 40 yaşı duraklama devridir 50 yaşına kadar duraklama devridir 50 yaşında ihtiyarlık başlıyor 50 ile 80 arası ihtiyarlıktır 80'den sonrası da bunama devresidir bu artık çok efendim ihtiyarlığı da aşmış o biraz daha ileri gitmiş demektir ama öyle insanlar vardır ki A ayrı bir konudur tabi ama insan 40'tan sonra hep geri gider ileri gitmez onu bilelim yalnız hep geri gider ileri gitmez hani siz bir arabayı alırsınız bakarsınız kaç kilometredir sıfır araba başkadır Heh? 20 bin kilometredeki araba başkadır 30 bin kilometredeki araba başkadır ha, işte insanın da 50 yaşından sonra ihtiyarlık başlamış oluyor 80 yaşından sonra bu arabanın modelleri modeli düşmüş oluyor tabii. Yanlışı vardır tabii. Yani ihtiyarlar yaşlı insanlar saygı değer insanlardır. Çünkü bizim de en de sonunda gideceğimiz yer orasıdır. Bir sürü emek çekmiştir belli bir noktaya gelmiştir de şurası bizim için önemli tabii. Etkiyarlıkta insan eski zekasını koruyamıyor. Afedersiniz şişini eskisi gibi tutamıyor dizine takatine eskisi gibi malik değildir. İhtiyarlığı ihtiyarlar da sevmez. İhtiyarlık pazara çıksa kimse bunun müşterisi olmaz. Bedava verseler kimse almaz. Ama takdiri ilahidir. İnsan ihtiyar olsa ölmek istemez. İhtiyarlar razı olur ölmeye razı olmaz. 83 yaşında birisi ölüyor. 82 yaşındaki birisi ne diyorlar ki, falanca kişi öldü. Ya o kaç yaşındaydı? E, 83 yaşındaydı. Nesi vardı ya? Nesi vardı? Niye öldü yani? Hiç 83 yaşında ölünür mü? Nesi vardı? Kalbi vardı. Ha, demek kalbi olunca oluyormuş ya. <gülüyor> demek ki ya, insan 82 yaşında da olsa, 83 yaşında da olsa ölümü uzak görmek istiyor. Allah her birimize, sahat-ı içerisinde güzel ömürler nasip eylesin. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّا min قَبُلُّٰهُ Kullarım, topraktınız, gıda haline çevirdim, gıdadan, efendim, kana çevirdim, kandan meniye çevirdim, meniden, hani kan çevirdim, ondan sonra iskeletinizi vesaire, anne rahminde oluşturdum, sonra çocuk olarak sizi dünyaya getirdim, sonra büyüttüm, büyüttüm, ondan sonra, güçlü kuvvetli hale getiririm daha sonra da ihtiyarlatırım insanları ama bu benim için bir olmazsa olmaz kural değildir bir kısmını da ihtiyarlığa varmadan öldürürüm ve minküm sizden vardır, men yutevaffa min genç -ge -ge -ge -ge ve kuvvetli olmadan ölenler ihtiyarlığa varmadan ölenler vardır bir ay önceydi zannediyorum ben iki ay önce bir cenazeye gitmiştim diyoruz cenazeyi. Hemen yanında çocuk cenazesi var. Şey, çocuk kabri var. Doğum tarihi ölüm tarihi yazıyor. Efendim 03 07 1993 doğum tarihi. 03 07 1993 doğum tarihi. Ölüm tarihi 03 07 1993 Anlaşıldı. Doğum tarihi neymiş? 03 07 93 Ölüm tarihi 0-3, 07, 93 o da aynı. Demek insan doğduğu gün ölüyor. Daha sonra ölüyor. Mevla buyuruyor ki, evet ben çocuk olarak dünyaya getirdiğimi güçlendiririm, kuvvetlendiririm, delikanlı olur. Delikanlı biraz daha yaşar, ihtiyar olur. Ama ve minkum men müteveffa min Daha önce ölenleriniz de olur. Ve ni tabluğ ecelem Her biriniz, eceli müsemma dediğimiz şeye ulaşacaksınız eceli müsemma demek ecel zaman demektir müsemma muayyen zaman demektir muayyen zamandan maksat iki şeydir bir her insanın bir eceli vardır kaderde yazılıdır ne zaman ölecektir ne zaman nerede ölecektir bu kaderde yazılıdır eceli müsemma bizim için muayyen değil Allah için muayyendir Allah Celle Cilalli tarafından bu malumdur. Eceli müsemmah. Herkes ne kadar ömür kendisine biçilmişse o kadar yaşayacaktır. Buna eceli müsemmah deniyor. Bir de bütün insanların ve kainatın bir eceli vardır ki kıyametin kopmasıdır. Buna da eceli müsemmah deniyor. Allah Celle Cilalli tarafından zamanı tayin edilmiş, kendisi tarafından bilinen ecel demektir. Her ikisi de bizi ilgilendiriyor. Kendi ecelimiz geldiği zaman dünyaya son veriyoruz, ahiret yolculuğuna başlıyoruz. Eceli müsemmad edemiz öbür kıyamet gerçekleştiği zaman da bütün insanlar bir alemden öbür aleme intikal etmiş oluyorlar. <gülüyor> Kullarım akıllı olmanızı istiyorum. Düşünersiniz ben size akıl verdim bunları düşünersiniz ben ne idim ne oldum ne olacağım Allah Celle ve Aleyhi Hazreti fe innemâ yegûlû lehu kün şey bir işe karar verdiği zaman ona ol der olu verir. Cenab-ı Celle Vâle Hazretleri her birimizi olmamız gerektiği gibi olmaya, kendisini tanımamız gerektiği gibi tanımaya muvaffak eylesin. Kul olarak yapmamız gerekenleri de yapmaya her birimizi muvaffak eylesin. Bir kardeşimiz anamın, anam ve babam için diyor, okumuş olduğum bir adet hatim duasını Hayır evlat olmak ne güzel şeydir. Anası için babası için hatim okumak, anası için babası için hayır yapmak. Bir tanesi yazın izine gidiyor, memlekete gidiyordu, geldi bana. Yaşlı birisi. Hocam dedi, ben dedi çocuklarım çok da fazla güvenmiyorum dedi. Burada dedi kurs faaliyeti olacak dedi. Ben dedi memleketliyken gelemeyebilirim, ölebilirim. Gelirsem yine ilgilenirim ama her şey olabilir. Çocuklarıma da fazla güvenmediğim için çıkardı böyle kağıda sarmış, üzerine yazmış babasının ismini. Bunu dedi babamın ruhu için dedi yapılacak kurs inşaatına veriyorum. Kağıda ayrı sardı babasının ismini yazdı. Çıkardı sonra bir, bir e, paket daha çıkardı. Onun üzerinde anasının ismini yazdı. Bunu dedi anamın ruhu için veriyorum. Çıkardı bir paket daha. Bunu da dedi, kendim için veriyorum, onun üzerinde kendi adını yazdı. Ben de şimdi o kağıtları öyle olduğu gibi saklıyorum da, Hiç poşetten çıkarmadım onları. Şimdi, hayırlı evlat olmak güzel şeydir. Benim çocuklarım beni düşünmeyebilir. Babamın ruhu için bunu ayırdım, diyor. Anamın ruhu için bunu ayırdım, kendim için de bunu ayırdım, diyor. Aslında o babasının hiç ruhu için verdiklerinden babasına ne kadar gidecekse o kadar kendisine gelecek. Çünkü veren kendisi. Anasının ruhu için ne kadar verdiyse o kadar kendisine gelecek. Çünkü veren kendisi. Bir de ayrıca kendisi için verdi zaten ondan da alacaktır. E şimdi, yani annelerimizi, babalarımızı, ölülerimizi unutmamak, hatim okumak, hayır hasenat yapmak çok güzel şeydir. Böyle hayırlı evlatlara ben imrenirim. Herhalde siz de imrenirsiniz. Ah, keşke Cenab-ı Hak bizim evlatlarımızda böyle hayırlı evlat kılmış olsaydı. Amin, elhamdülillahi rabbil alemin. Sübhane rabbil izzi ta'amme yasifune ve selamun alel murselin. الحمد لله رب العالمين الفاتح